Alp Ulagağlı Spor. Günaydın. Alp. Günaydın Emre Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın Evet. Epey de yoğun bir gündem var. Hem spora doğ doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkin olarak federasyon seçimleriyle başlayabiliriz. Arada da ben de birkaç soru Sorarım belki epey bir gürültülü yerdesin anladığım kadarıyla. Ee, yok uçaklı bir yerdeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman. İşte son, herkes 70 milyon uçuyor işte. Racıda böyle yansıyor. Ee, şöyle yani sporun yönetim kısmıyla ilgili önemli haftalardayız çünkü Türkiye Futbol Federasyonunda olan genel kurul var 29 Haziran'da ee, ve de seçim olması zaten bekleniyordu mevcut. Federasyon Başkanı e, Mahmut Özgener de aday olmayacağım açıkladı. Bu e, hani bir gelişmeydi. biraz da bekleniyordu aslında çünkü e, zaten çok istemeden bu göreve gelip çok fazla da yırtılmıştı e, son dönemde, e, özellikle kulüp başkanlarıyla e, yaşadığı bir takım e, çekişmeler vardı, bunlar da onun dolayı sıkıntısı vardı. Bir de işte Mahmut Özgener İzmirli. Hani bütün bu yönetim kulis olaylarının merkezinde olan bir kişi değil. Yani futbolu iyi biliyor aileden. Altay kulübüyle çok öyle seçmiş bir aileden geliyor. Babası başkanlık yapmış, kendisi başkanlık yapmış ama işte özellikle İstanbul'un büyük kulüplerinin çekişmeleri, hakem olayları vesaire, bunların güveni olan bir kişi de değil. Böyle bir sıkıntısı var. Bir de işte klasik sezonun belli bir düğünde sonunda işte başarısız olan kulüplerin şeylerini varyansında ne okuyoruz yani herkes bir şeyden şikayet ediyor e, beğenmediği bir yönünden futbolu onun da niye hedefi e, federsiyon başkanı oluyor bir noktada yani ondan onlardan sıklık ve adam ona kararı aldı hemen üzerine de bir şey e, konusu ortaya çıktı kim aday olacak e, ilk önce özellikle hükümet kanadına yakınıyla e, isimleri olan iki kişi bir gündeme gelir gibi oldu. Biri Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı ve e, sanıyorum başbakanın karısı Emine Erdoğan'ın e, kayınbiraderi bir akrabası, yakın bir akrabası. İkincisi de Mehmet Atalay. E, Gençlik Spor Genel Müdür Vekilliği ve müdürlüğü yaptı uzun süre. E, şimdi Hala başbakan danışmanı. E, o ikisinin ismi İndime geliyordu ama doğrusu iki isim de beni büyük para kırıtsına bıraktı çünkü hani futbolu bilmenin yanında e, hiç prezenter olmuyor medyona doğrusu konuşuyor en iki kişi e, hani federasyon başkanı olmaları dış temsili bıraktım hani Türkiye'de bile ciddi sıkıntı var yani sadece şuna güvenerek aday olan iki kişi hani başbakan benim arkamda aday olurum kimseye laf edemez yani iki kişi spor bildiklerinden gayet şüpheliyim. Ee, başkanlığı hiç yapamazlardı bence. Ee, bu arada yani, Göksel Gümüştah'ı Fenerbahçe Başkanı'nın Yıldırım'ı desteklediği yöne sürüldü. İşte, destek arkamda, bir sürü kulüp arkamda gibi sözler söyledi. Mehmet Atalay'ın ikinci ve üçüncülük kulüplerinin desteğini aldığı söylendi. Ee, tam bu sırada e, eski Fenerbahçe kulübü yöneticisi ve halen voleybol takımının sponsoru Mehmet Ali Aydınlar'ın ismi atıldı ortaya. Zaten şu an Futbol Fedası'nın yönetim kurulu üyesi. Bir anda o çıktı ve onu destekleyen de Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor kulübü başkanları. Aslında Fenerbahçeli adayı onlar destekliyorlar. İlginç herhalde şey. evet, iyi çünkü herhalde adacılığımın desteklediği adayı birincisi desteklemek istemediler. İkincisi şey bir kişi hani medeni gözüken konuşulabilir daha muhtever bir iş adamı, bu, hani sporun içinde daha hani Sanaba yönetim Kurulu'nda görev almış, ee, voleybolu yaptığı yatırımla biliniyor. Ee, bu özellikleri hani daha ön önemli çıkmış bir kişi, onu desteklerler derken herhalde o birkaç kulübün daha Gaziantep Spor ve bir küçük birkaç kulübün daha desteğini aldı. Ee, herhalde Yıldırım da şöyle bir stratejiyle yani federasyonun başkanı olursa kulüp içinde bana Başkanlıkta rakip olamaz diyecek sanıyorum o da ona mail etti ve şeyi ettiler. Muhtemelen bu arada Gümüştu, Gümüştü. O başkanlıktan çekilip işte Mehmet Ali Aydınların listesinde seçime gireceğini söyledi. Yani bir rakip zaten yok olmuş oldu. Dün de e, birlik ve bütünlük mesajlarıyla hani Türkiye'ye rüzgü rakip olmasın tek liste girelim. E, az demokrasi olsun mesajlarıyla e, Mehmet Ali da listesinde çekildiğini açıkladı. Ama çekilirken şöyle diyor bir süre ikinci ve üçüncülük kulübünün desteğini almama rağmen gerekten. Peki ee, e, bu durumda neden seçimle belirleniyor zaten o zaman? Kim gerek yok atama olsaydı daha kalıyoruz. Evet yani hani bu, bu resmen bir e, saçmalık değil mi? Rakipsiz evet. seçim. Evet yani bu seçim anlayışının seç, yani seçim oy kullanmayı seviyor. Türk halkı, çeşitli kategorilerdeki Türk seçmenleri ama bazen de hani çok seçim yapmadığını e, dair bir şey seçim yapmayı sevmediğine dair bir şey mi oluyor? Çünkü özellikle bu tür kurumlarda şey oluyor. E, listeler bölünmesin, karşıtlık çıkmasın. Ama zaten seçim karşıtlık üzerinde bir şey yani. Tek adayla seçim olur mu? Yani bir sürü spor kulübünün oldu hatırlarsınız. 3 aday gözük gözükür önce ortaya çıkar. Sonra diyor ki 3'e de olursa kulüp içinde bölünmeler, hırslar olur. E, tabii ki karşıt fikirler ve bölünmeler olmaz ki yani bir farklılık görelim. Herkes aynı kişi oy zaten ne anlamı var seçim yapmanın? bu da ona döndü. Keşke bir rakip olsaydı bence. Ee, şeyi görseydik. Ee, hani başbakana yakın olduğu söylenen kişilerden bir aday olsaydı. Arkadan kulüpler ne kadar oyunda oy veriyor, vermiyor? Bunu bilseydik bu da aslında hep kulüplerin oylarını nasıl ediyoruz? Ee, bu da biraz Türkiye özgüdü bir durum. Ee, Futbol Federasyonu genel kurulunun işte kanununa göre e, kimlerin oluşuna dair bir takım maddeler var. Eee bazı değişiklikler oluyor. Çünkü şöyle Eski Milli Takım Antanörlüğü yapmış Federasyon Başkanı yapmış kişiler oy kullanabiliyor genel kurulu üyesi olarak. Ama işte orada hani vefat dolayısıyla bir takım sebeplerle azalmalar, çoğalmalar olabiliyor. E, 250 civarı genel kurulu üyesi oluyor. Bunun 198'i Türkiye'deki futbol, profesyonel futbol kulüplerine oluşuyor. Futbol kulüplerinin <gülüyor> temsilcilerinden. Başkan, temsilci, Süper Ligalarlıklı olmak üzere. Yani e, Türkiye'de 500 bin, 450 bin lisanslı futbolcu var. Bunun sadece 4000'i profesyonel o 4000 pro, kişilik profesyonel futbol e, şeyini, futbolcuları temsil eden, e, 190, yani şeyin, genel kurulun e, 4'te 3'ünü oluşturuyor aralık olarak. Yani profesyonel futbolun çok fazla temsil edildiği bir yapı. E, bütün ülkeleri bilmiyorum. O yüzden e, şey yapmayacağım. Hani dünyada hiçbir yerde yoktur diye bir şey yapmayacağım. E, Paralar atmayacağım ama hani belli ülkelerde mesela Fransa'da amatör futbolun çok daha fazla temsil edildiğini biliyorum. Hatta son dönemde biraz profesyonel futbolun lehine değiştirirler. Oradaki futbol fedasyonunda temsil oranını tepki oldu. İşte amatör kulüplerin mesela. Almanya'da böyle olduğunu biliyorum. E, hmm. Ve İngiltere'de de biraz öyle. E, ama Türkiye'de çok fazla temsil ediliyor profesyonel futbol. Yani hani Amatörlerin durumuna eğilecek vesaire zaten bir şey kalmaz böyle bir federasyondan ve şu şey oluyor tabi seçilmiş federasyonda kendini seçen kulüpleri kollamak durumunda kalıyor sık, sık. çünkü diyorlar ki biz o verdik size, birleştik e, sorumlulukta onlara karşı oluyor tabi yani belki o genel kurul hakikaten şeyde dağılımında bir ayarlama yapmak lazım tabi orada da bu tip futbol federasyona ilgili kanunlar yapılırken hep işte büyük kulüplerin e, süperlik kulüplerinin görüşleri alınıyor. Ona göre yapılıyor. Onlar da kendi ağırlıklarını istiyorlar. Yani 6 temsilci sokuyorlar e, süperlik kulübü başına. Zaten 18x6 e, 108 üye ediyor. Yani çok büyük bir oran. Evet. Peki. Ha, e, böyle bir durum 29 i̇şte Haziran'da seçim var. Yani bir 10 dakika sürpriz olmasın Mehmet Elazığlı'ndan. Başkan seçilecek ee, mevcut ekipten bazı kişilerle devam edecek. İşte Lutfarıban, eserli Gökçel kulüpler Birliği e, Başka mıydı galiba? O oradan fedasına geçecek. Bir takım değişiklerle hani mevcut yapının biraz devamı gibi olacak aslında. Ee, çok büyük değişik olmadan. E, ama e, hani İstanbul merkezli yaşayan e, işte büyük kulüplerde görev almış biraz onların e, kulisini bilen bir kişi başkan olacak e, belki öyle bir şey olabilir bir de işte kendi e, menüsü boldu kulüp dışında diğer büyük kulüplerine desteğini aldığı için hani, şur dönebilecek ileride siz de oy verdiniz siz de desteklediniz hani böyle bir artısı olabilir e, o kişik kakış yaşamaması e, adına ileride evet e, bakalım ne ilginç yani. Peki baskete geçersek oradan da bugün şey var Kafe, Galatasaray Kafe kram ve Fener Ülker arasındaki playoff serisinin 6. maçı aslında tahminleri de biraz değiştirerek biraz sürprizli bir şekilde Galatasaray uzattı uzatmasını sağladı playoff'un aynen öyle belki hatta bir 7. maç da olacak bugünkü sonuca göre Biz her hafta konuşuyoruz. Seri uzayıp devam ediyor. Evet. Ee, bitmeyen bir sezon oldu basketbol için. Yani Haziran ayındasına geldik. İşte belki e, sal olursa 3 gün daha mı? Yirmisini yine e, bulmuş olacak. E, 7. maça kalırsa bayağı yani, yani oyuncu bu seri de oynayan oyuncular pek dinlenme fırsatı kalmayacak çünkü bir de e, buradan milli takım'a girecek oyuncular var. Yani herhalde bir hafta tatil yaparlar yapmazlar. E, mil takım kampı galiba bir Temmuz'da başlıyor. İşte 10 gün falan kalacak. Şöyle bir soluklanmak için. E, herhalde Fenerbahçe'den e, 4 işte Galatasaray'dan 1-2 oyuncu mil takım alınacaktır. Böyle bir sıkıntı da var ama e, hakikaten Galatasaray beklenmedik şekilde seriyi uzattı. E, salı akşamı e, yani son maçın bitiminde bir saniye bile değil bir saniye az süre kala e, şifin attı ikizseli basketle çekişmeli maçı 72 71 kazanlar serinin en düşük final serisinin en düşük skorlu maçı aslında garip değil e, çünkü şunu görüyorsunuz yani maçın tümünde hatta sonunda da iki takım oyuncuları yıp, yıprandılar e, yorgunluğu çok aşikarsı yani iki takımda yani şu da var yani sakatlar var hastalar var. Onların temposu zaten düşüyor. Onların temposunun düşmesi. Diğer oyuncuları da etkiliyor. Ömer Onan mesela şeyli, hasta olarak maça. ve maça. Hani bir önceki maça göre daha kötü oynadı. Yani normal bir durum. 39 derece ateş. İşte Galatasaray'ın İğnel'i oynayan sakatları var. Menüsü solardan çekin örneğin bu akşam oynayacağı söyleniyor. Böyle bir ihtimal varmış. Ee, ama şu ilginç. Ee, ben iyi, özellikle e, ilk iki maçın tersini deplasmanda e, iyi şey gösterdi, iyi dinleş gösterdi. Galatasaray hatta son çeyrekte bir ara maçı koparmış daha erken koparma şansı yakaladı. 7 seneye geçtiler. Ee, galiba orada bir foal falan kaçtı ve maçı tekrar yakaladı. Ee, belki daha önce de e, yani 4-5 dakika kalan maçı koparabilirlerdi ama işte son saniyede de e, şey buldular galibiyeti getirecek basketi buldular ee, basketbolun popülaratası açısından şey bir seri doyurucu bir seri ve oynanan 5 maçı 45 65 bin kişi izledi evet Kime bu kadar. da çok önemli bir tekrar bu kulüp maçlarının ne kadar aslında şey nezdinde seyirci nezdinde kitleler nezdinde ne kadar önem taşıdığını da gösteriyor bir kez evet, daha e sen şey söylemiştin var. zaten son maça kadar giderse keyif artar falan diye geçen Evet. Haftada. Yani şimdi 4-0 biterse böyle olmayacak. Bir takım ezlik yapacak. Ee, öbürü işte hani elimizden gelen buydu diyecek. Şimdi hani 4-2 bile bu, bu akşam bitse bile başka bir keyif olmuş olacak işte. Ee, hani şu da var. Hani kendi sağlığınızda oynuyorsunuz. Rakip sahada bir maç daha. Kendi, rakip sahaya gidiyorsunuz. Tekrar kendi sağlığınızda geliyorsunuz. Yani <gülüyor> Hani o şeyler salonlar arasında gidip kelimelerde ayrı heyecan oluşturuyor. Şu da var hangi maçlanınca tam bilinmediği için Mesela ilk dört maçın biletleri çıkmıştı. Yani dört maç garantlanınca sonraki maçlar tek tek çıkıyor şöyle çıktığı anda bir saat içinde bitiyor. Öyle biletler. mi? Biletler. Yani bu yani akşamki bu akşam saatlerin sahasında. Saatinde çıktı. Çarşamba günü galiba çıktı biletler. Bir saat içinde tükendi. On evet. bin bile. <gülüyor> evet, bayay evet. yani. yani ee, ya 10 bin tane satışa çıkıyor bilmiyorum Kısmen sponsorların Aldığı biletler de olabilir Belki satışa çıkan da 8 bin tane Ama hani 10 bin seyirci oluyor salonda ee, Herhalde Galatasaray'ın Sponsoru Cafe Crown Dolayısıyla ülkelerin aldığı biletler vardır Ya da diğer yan sponsorları Ama işte Bugünküyle birlikte 75 bin seyirciye oluşacak. Bir maçta olursa 90 bin Şey daha büyük çünkü Sinan Erdem daha büyük 15 bin kişi ee, İyi bir rakam yani basketball şey açısından e, seyir açısından yani şunu da biliyoruz yani Türkiye Ligi'nde e, bu takımların bile 300 kişi 500 kişi onu normal sezon maçlarını biliyoruz bu sezon Fenerbahçe mesela iddialı olduğu için yükseltti Tabii işte bir de yeni salon cezbetti seyirci Sinan Erdem temiz parlak işte güzel açıklandırması iyi seyirci seviyor ama ben hani kendi gittiğim maçlardan biliyorum 200-300 kişi olur onun yüzü de şu olur Koltuktan üzerine çıkmış küfürdek bağıran bir yüz kişilik grup. Yani tam basketbol seyircisi olmaz. Bu yani özellikle fenerbahçe'nin maçlarına ben dikkat ediyorum. Bak katen o da basketbol için ya yani fenerbahçe elbette destekliyor ama basketbol için gelen bir seyirci olduğu da çok belli. Onu görüyorsunuz. Yani kadınlar erkekli karışık bir grup. Sadece oraya bağırmak, tezahür yapmak için değil, sporu sevdikleri için de Gelen bir kitle olduğu belli. Evet. Buradan da bir noktada şeyi de söyleyebiliriz de onu konuşma fırsatımız oldu mu? Dallas Mavericks'te de NBA şampiyonu oldu. Hakikaten evet. Pazar akşamı serinin 6. maçı vardı Miami'de. <gülüyor> Biz Noviski kazansın diye total yapmıştık geçen hafta. Evet. <gülüyor> galiba. Miami'nin daha genç yıldızlarının kendiyle işte dalga geçmesini kaldırmadı alırmadı televizyon kameralarında yansıyan çünkü öyle bir şey oldu. Bunun hasta tahkikini yaptılar, Namık öksürüyorlar. Falan. Ama Namık hakikaten çok şey bir sporcu. Ee, hani dal geçene bile öyle e, şeyle oysu olsa cevap veren bir oyuncu değil. Gayet hani e, tavrını koruyan, duruşunu koruyan, cevabında sağda oyun olarak öğrenmeyen oyuncu. Hakikaten yani hem iyi oyuncu hem lider oyuncu hem centilmen oyuncu. Evet, yani... ee, çok örnek bir isim. Hmm, Almanya'da da herhalde o virüs sporklu kendi kasabasında devre kımlar falan kullanmış Orada sabah yani binlerce insan e, naklen seyretmişler herhalde. Almanya saatiyle 2-3 yanılmıyorsam maç sabah karşı. E, ve son maçta da aslında ilk yarı çok kötü oynamasına rağmen 12'de 1 atmış galiba. İkinci yarı tekrar devreye girdi. İşte 21 sayısını atıp 105-95 takımının maçı kazanmasında Pay sahibi oldu ve 2-1 gerideyken bu duruma getirdiler. Yani maçlarda Miami'nin 2-1 üstünlüğü vardı. 3 maç üste kazandı da var. Ee, Miami'nin kendilerine 2006'da yaptıklarını aslında e, tam rövançını almış. 2-0 rövanç <gülüyor> öndeyken çünkü vermişti. 2-0 öndeyken 4 maç birden kaybetmişlerdi. Ee, i̇yi bir rövanç oldu ve e, hani şunun da dersi hani yani iyi oyuncuları çok iyi oyuncuları toplarsınız. Medyanın önünde da yaparsınız, dalga da geçersiniz ama asıl iş sahada biter ee, ve yaş ortalaması yüksek de olsa işte hani daha iyi takım oyunu oynayan e, kazanmış oldu. Ee, hani Sadece Noviski değil işte 38 yaşındaki Jason Kitt 17. sezonu. Yani adam 17. sezonu bu şampiyonluğu bekliyor düşünün yani evet. ve... Hani... Novitski'nin de ilk şampiyonluğu geldi. İlk şampiyonluğu tabii. Evet, evet. Çok i̇lk önemli, önemli yani. Eee da şeyde e, Radikal Spor'da bugün çok uh, hoş bir değerlendirme yapmış çağımızın dervişi başlığında başlığı altında Novitski'nin serüvenini bütün özellikleriyle de ortaya koyan bir 2 bir şey yapmış. Evet, yani çok buraya tam... gelmesi ilginç çünkü işte Almanya ikinci liginden seçiyorlar onu. 98'de. Orada bir ufak takas oluyor ama hep Dallas'ta oynuyor. Yani hele Avrupalı oyuncuların bu kadar rağbet görmediği bir dönemde işte çıta gibi bir Alman Almanya ikinci liginden gelecek ve hani birisi ona yatırım yapacak. Hani NBA'deki o zaman herhalde 28 takım vardı ya da 29. Hani 27'sinin şeyi gülerdi herhalde 26'sının ya da. Bu kim yahu diye. Ama işte yatırımın karşılığını ııı Çabuk aldılar. Yani ilk iki sezonda iyi bir oyuncu, hani 4-5 sezonda da süper bir oyuncu Kim min ve hani işte o kişiyi de ortaya koydu. Evet, 2001'deki şey. Türkiye Şampiyonluğu iyi bir örnek vardır. O zaman demek ki 22-23 yaşında Türkiye'de yapıp Almanya Antalya'daki grupta oynuyordu maçlarını, ikinci tur maçlarını. Antalya'da uçak şey yapıyor, rötal yapıyor. Evet. İstanbul'dan bulacağım ve böyle bir gecenin bir vakti bilmiyorum bugün yeter olduğu yazıyor, yazıyor evet. Yani tamam, herhalde kendisinin okumuştum ben çünkü. işte Meşhur hikaye. Almanya'nın üzerinde bozuluyorlar ediyorlar. Bu gitarını çıkarıyor. Hani şarkılar söyleyerek hem moral bir aradayız bakın eğleniyoruz. Havuzunu veriyor. İşte de 22-23 yaşında bir oyuncu. Hani o zaman için. Kendisinden takımda daha büyükler, daha tecrübeli Geç olarak daha büyükler, daha tecrübeliler var. Ona karşısına işte 10 yıl önce zaten nasıl bir oyuncu olduğunu sağ dışında da nasıl oyuncu olduğunu göstermiş. göstermiş onun evet. onun dilini almış oldu en iyi şekilde. Evet ve şey de diye bitirmiş bugün Ulu'nun yazısında noktayı da şöyle koymuş kariyerimin ilk yıllarında bir şampiyonluk kazanmış olsam muhtemelen bu kadar iyi bir oyuncu olamazdım. Kaybettikçe kendimi geliştirmek için daha çok çalıştım demiş. Evet o lafın üzerinde çok yani şey basındı da Amerikan basındı da çok tır Jason Kip de benzer bir şey söylemiş yani yaşınız ilerleyebilir ama her gün yeni bir şey ekleyebilirsiniz oyununuza. O da mesela böyle dışarıdan hani eski çabukluğu ve çevikliği yok tabi. Ama yani dışarıdan hani... şutlarla zaten getirilen evet. şey. Evet evet yani ben de bu sefer şutolumu daha geliştirdim demiş işte yani devam etmek istiyorsanız hani bir plan çıkarabileceğiniz başka oyununuz olabilir. Yoksa hani. Jason Kitt, iyi oyuncu kötü oyuncu zaten muhteşem bir oyuncu ama yaşta işte kaybedilen bazı şeyler var. Geçen gün ben konuştuğumda Hidya Türkoğlu da söylüyordu yani 32'ime geldim Ligi sene 20 yaşında Civa gibi oyuncular giriyor. Yani inanılmaz atletik yeteneklere sahipler. Adam kendi Çember'in içinden geçiyor. Onun için ben her zaman şimdi etkisinden daha fazla dikkat etmeliyim beslenmeme çalışmamı. Mesela bir yıldır bir diyet uyguluyormuş. İdalat Türk oldu. belli besinleri yemiyor. Hani bu sporda şimdi yaygın bir durum. Tenisçi Djokovic de böyle bir diyetlemesiyle son bir yılını geçirdi. Hani onun karşılığını ne kadar yağlandığını gördük bu sezon. Herhalde herhalde yükseldiğimde biraz da pay sahibim. İdalat da aynı durum 32'yim diyor ve hani 20 yaşındaki adamdan daha fazla çalışmalıyım. Belli özelliklerimi korumak için. Eee herhalde Norris, Kei, Gael, Perry Tecrübelilere de aynı yöntemi belirtiler. Evet. Peki bir de son elimizde bitirmeden şeyi de söyleyebiliriz. Sorayım yani daha doğrusu. Evet. Gal Galatasaray'dan 3 bomba birden haberi var bugün. Sarı Kırmızı, Atletico Madrid'den Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ve Uyfaluzzi. Uyfa ee, şöyle Galatasaray'ın bir takım e, transfer hedefleri vardı. Yerli yabancı, yerli bir ikisini aldılar ama yabancılardan pek ses çıkmadı. Hani ya ikna edemediler ya da hani medya yansıdığı kadarıyla e, şey hani, zaten görüşülmeyen kişilerdi ama bir kısmı da herhalde başarısı oldular. Yani para söz konusu olabilir, kariyer geleceksin çünkü Galatasaray Avrupa kupalarında oynamayacak yani Avrupa Ligi bile yok. E bu birçok oyuncu artık şeyde görünmek istiyor Avrupa sahnesinde haklı olarak. Ee, bunun üzerine herhalde <gülüyor> iş yani yeni başkan e, işlere kendi ekonomik kararı var. Ödün sabah İspanya'ya gitti. Ee, burada da hedef Akşı oyuncuları Forlan e, Reyes ve Uyfa Lusi biz şanladığımız kadarıyla çünkü akşam saatlerinde İMKB bildirimde bulundular. Bu üçüncüle transfer görüşmelerine başlanmıştır diye ha, daha alamamışlar yani almış gibi verilmiş. Ya en azından bildirim anlaşılmıştır diye değildi şey Hı -hı. diye e, görüşmelerine başlanmıştır ama muhtemelen görüşmeleri tabi günün çok da erken saatlerinde başladılar. Hani bildirim 6-7 saat sonra geldi. Hani bugün sabah saatlerinde de e, imza fotoğrafları belki e, gelecektir yani şu saatlerde. Hürriyet, Milliyet ve Fanatik'te gördüğümüz yani, kadarıyla. Borussia'yla anlaşıldığı üzere bakıyorum. Anlaşmaya vardı gözüde evet. bakıyorlar evet. Yani bu isimler tabii özellikle ikisi seviye getirecek star çok kariyerli isimler. Yani Forlan geçen yılki Dünya Kupası'nın yıllarından beri Mütiçti Uğurcanlı takımıyla. Evet. Ondan önce Atletico Madridle İspanya işte şey Avrupa Ligi'ni kazandı. Gorkal'da oldu galiba İspanya şeyde, İspanya'da ama geçen sezon çok kötü yani şeydi. Herhalde o müthiş performansın üzerine kötü bir sezon geçirdi. Sadece 8 gol attı. Atlıklı kumadet iyi değildi. Yani vasfalt bir sezon geçirdi. Ancak hani Kumaş'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Çok hani yetenekli, kaliteli bir oyuncu. Reyes'te hem Arsenal hem Seviye hem Reyes'i kariyerli olan bir isim. O geçen sezon biraz daha iyiydi. Ulfa Ligi'de sağlam bir savunma oyuncusu yani hem seyir çekeceklerdir. Türkiye Ligi'nde de iş yapacak isimler. Yani Galatasaray bu isimlerle daha kombini sattırır, tribünleri doldurur. O kesin. Özellikle. Evet. Sorlan'ın ayrıca da bir spor dışındaki kimliğinde de ilginç şeylerden bahsediyordu Rob Hughes geçen yıl. Yanlış hatırlamıyorsam önemli bir sosyal davaların da aktivistliğini yapıyor. Da, e, yerli hakları konusunda mı şeyleri var? Çünkü o tişörtlü şeylerden hatırlıyorum ben pozlarına ama. Ben de şimdi tam hatırlamıyorum evet, ama evet. çok önemli. Yani yoksulluk ve böyle davalar için epey bir uğraşı da bulunan. Aa, o zaman yanlış kim. ülkeye geliyor. Öyle davalar yok ülkemizde. Türkiye'mizde <gülüyor> öyle davalar yoktur. Birlik bütünlük içinde tek adayla. Evet. <gülüyor> yanlış Türkiye geliyor. Başka da Avrupa İsveç'e falan gidecek. İsveç'e gitsin. Ee, belki bunu duyunca vazgeçebilir zaten. <gülüyor> şey. Orlan göte borktu diye. Orlan mal mülün anlaştı. Bizden çıktı bu bir haberle. <gülüyor> Bütün parayı feda etti ve sadece 100 bin Euro'ya, yılda 100 bin Euro'ya mal anlaştı diye. Allah gülebilir. Peki çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere diye.